Bu gelen kısım çok ehemmiyetlidir. Bismihi Sübhane! Son sözün bir mühim parçası. Efendiler! Reis bey! Dikkat ediniz! Risale-i Nuru ve Şakirtlerini mahkum etmek, doğrudan doğruya küfrü mutlak hesabına, hakikati ı Kur'aniye ve hakaik-i imaniyeyi mahkum etmek hükmüne geçmekle, 1300 seneden beri her senede 300 milyon onda yürümüş, ve 300 milyar müslümanların hakikata ve saadet idareine giden cadde-i kübra'larını kapatmaya çalışmaktır ve onların nefretlerini ve itirazlarını kendinize celbetmektir. Çünkü o caddede gelip gidenler gelmiş geçmişlere dualar ve hasenatlarıyla yardım ediyorlar. Hem bu mübarek vatanın başına bir kıyamet kopmaya vesile olmaktır. Acaba mahkemeyi kübra'da bu 300 milyar davacıların karşısında sizden sorulsa ki Doktor Duzi'nin baştan nihayete kadar Serapa İslamiyetiniz ve vatanınız ve dininiz aleyhinde ve Frankçe Tarihi İslam namındaki eseri gibi zındıkların kütüphanelerinizdeki eserlerine, kitaplarına ve serbest okumalarına ve o kitapların şakirtleri kanununuzca cemiyet şeklini almalarıyla beraber dinsizlik veya komünistlik veya anarşistlik veya pek eski ifsad komitecilik veya menfi tuğrancılık gibi siyasetinize muhalif cemiyetlerine ilişmiyordunuz. Neden hiçbir siyasetle alakaları olmayan ve yalnız iman ve Kur'an caddesi kübrasında giden ve kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve haps-ı münferitten kurtarmak için Kur'an'ın hakiki tefsiri olan Risale-i Nur gibi gayet hak ve hakikat bir eseri okuyanlara ve hiçbir siyasi cemiyetle münasebeti olmayan o halis dindarların birbiriyle uhrevi dostluk ve uhuvvetlerine cemiyet namı verip ilişmişsiniz. Onları pek acip bir kanunla mahkum ettiniz ve etmek istediniz. Dedikleri zaman ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz. Ve sizi ifal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar, istibdad mutlaka cumhuriyet namı vermekle, irtidadı ı mutlak rejim altına almakla, sefaheti mutlaka medeniyet ismini vermekle, cebri keyfi küfriyeye kanun ismini takmakla hem sizi ifal hem hükümeti işgal hem bizi perişan ederek hakimiyet-i islamiyeye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar. Ey efendiler, Dört senede dört defa dehşetli zelzeleler, tam tamına dört defa Risale-i Nur şakirtlerine, şiddetli bir surette taarruz ve zulüm zamanlarına tevafuku ve her bir zelzele dahi tam taarruz zamanında gelmesi ve hücumun durması ile zelzelenin durması işaretiyle, şimdiki mahkumiyetimiz ile gelen semavi ve arzî belalardan siz mesulsünüz. Denizli hapishanesinde,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 ve her insanın kainatta gördüğü ve tek başına mukabele edemediği medarı zarar ve hayret ve insani ve İslami vazifelerin ifasına mani, maddi ve manevi esbabın tehacumatına karşı bir noktayı istinat ve medarı teselli olan dostluk ve kardeşane cemaat ve toplanmak ve samimane uhrevi cemiyet ve uhuvvet hem siyasi cephesi olmadığı halde,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 fakat sizin huzurunuzda zahiren sizin ile birkaç söz konuşacağıma müsaade ediniz. Fakat ikinci gün beraat kararı, o dehşetli konuşmayı geriye bıraktı. Tecrid-i Mutlak'ta ve Haps-i Münferit'te mevkuf Said Nursi. Mühim bir suale, hakikatli bir cevaptır. Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki, Mustafa Kemal sana 300 lira maaş verip, Kürdistan'a ve vilayat Şarkiye'ye,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 Elbette böyle bir deha ile mübareze etmek hatadır, millete ve vatana büyük bir zarardır ve böyle bir hıfz-ı ilahi ve inayet-i Rabbaniye'ye karşı gelmek firavunane bir temerrüttür. Eğer deseniz, seni serbest bıraksak ve tarassut ve nezaret etmesek, derslerinle ve gizli esradınınla hayat-ı içtimaiyemizi bulandırabilirsin. Ben de derim, benim derslerim, bila istisna bütünü,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 Sen yirmi senedir bir tek defa takkemizi başına koymadın, eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın, eski kıyafetin ile bulundun. Halbuki on yedi milyon bu kıyafete girdi. Ben de dedim, on yedi milyon değil, belki yedi milyon da değil, belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak yedi bin Avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine, ruhsat-ı şer'iye ve cebri kanuni cihetiyle girmektense,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 Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir divanelik olmasından sizin gibilerle konuşmayı terk ediyorum. Ne yaparsanız yapınız minnet çekmem dediğim onları hem kızdırdı hem susturdu. Son sözüm Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Bu defaki küçük müdafatımda demiştim.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 Öyle bir eşet de zulüm ve eşet istibdat meydan almış ki, ehli hak hakkını kuvveti maddiye ile müdafaa etse ya eşet de zulüm ile, tarafkirlik bahanesi ile çok bir icareleri yakacak, o halde o da ezlem olacak veyahut mağlup kalacak. Çünkü mezkür hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar bir iki adamın hatası ile yirmi otuz adamı adi bahanelerle vurur perişan eder. Eğer ehli hak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 Hülasa-i kelam, ehli hükümetin ve ehli siyasetin ve ehli idare ve inzibatın ve adliye ve zabutanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Olsa olsa dünyada hiçbir hükümetin müdafaa edemediği ve aklı başında hiçbir insanın hoşlanmadığı küfrü mutlak ve dehşetli bir taunu beşeri ve maddi yunluktan gelen zındıkanın taassubu bir kısım gizli zındıklar şeytanetiyle bazı resmi memurları aldatarak evhamlandırıp